Günaydın. Bu haftanın gündemine oturan ve hem sosyal medyayı hem de sokağa harekete geçen Berkin Elvan'la ilgili ilk haberimiz. Berkin, gezi olayları sırasında evden ekmek almak için çıkıp başından gaz ile vurulmasının üzerinden geçen 269 gün komanın ardından hayata gözlerini kapadı. Berkin'in ölümünün ardından başlatılan bir kampanyada toplanan imzalar ise kısa sürede 30 bin kişiyi aştı ve hızla büyümeye de devam ediyor. Elvan Yurdun tarafından başlatılan imza kampanyasının metni ise kısa ve öz. Elvan demiş ki: "269 günlük komanın ardından vefat eden Berkin Elvan'a gaz fişeğini fırlatan polisin tespiti ve adalete teslim edilmesini gerekli görüyor ve istiyorum. Kampanyayı change.org/taksim-berkin-elvan adresinde bulabilirsiniz. Berkin için başlatılan bir imza kampanyası daha var." Boğaziçi öğrenci bileşenleri tarafından okul yönetimine yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Berkin Elvan'ın anısının yaşatılması amacıyla kuzey kampüste yapılmakta olan binaya Berkin Elvan adının verilmesi. Berkin Elvan Türkiye'de demokratik protesto ve insan haklarının ihlal edildiği gezi eylemleri sürecinde destan yazan polis tarafından atılan ve başına isabet eden gaz kapsülü sonucunda yaşamını yitirmiştir. Bizler Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak Berkin Elvan'ın anısının yaşatılması amacıyla Kusey Kampüs'te yeni yapılan binaya Berkin'in adının verilmesini üniversite yönetiminden talep ediyoruz diyerek taleplerini dile getirmiş öğrenciler. Sırada modadan bir kampanya var. Esra Demirbilek tarafından başlatılan imza kampanyasının konusu Kadıköy Kız Lisesi sınırlarında bulunan tarihi köşk. Esra demiş ki bir dönemin paşalarının yaşadığı Kadıköy Kız Lisesi'nin tarihi köşkü Kaderine terk edilmiş durumda. Gerekli izinler derhal çıkarılıp onarılmazsa bu tarihi eser yok olup gidecek. Mermer Köşk olarak da bilinen Mahmut Muhtar Paşa Köşkü, 1870'lerde inşa edilmiş mimarisiyle bir zamanlar göz kamaştıran köşk bugün artık tanınmayacak halde. 1999 depreminden sonra kullanılmaz hale gelen köşk için restorasyon çalışmaları başlatılmış ancak maalesef çok yavaş ilerliyor. Köşkün dayanacak hali kalmamış durumda. Paşalara ev sahipliği yaptıktan sonra Kadıköy Kız Lisesi olarak kullanılmaya başlanan köşk biz mezunlarını unutmayacakları güzel anılarla dolu köşkümüzün onarım çalışmaları ile ilgili izinlerin derhal çıkarılarak restorasyon işlemlerinin yürürlüğe girmesini ve bu tarihi yapının kurtarılmasını istiyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Bir süre önce duyurduğumuz ve ilerlemeye devam eden kampanyalarla devam edelim. İlk kampanyanın muhatabı. Türk Hava Yolları Genel Yönetimi Kampanya başlatan Bahadır Ülge'nin talebi şu, Türk Hava Yolları iç hatları uçuşlarında hormonlu tavuklu sandviç yemek istemiyoruz, bireylerin beslenme alışkanlıklarına ve tercihlerine saygılı olunuz ve seçenek sununuz. Bahadır şöyle devam etmiş, Türk Hava Yolları iç hatları uçuşlarında bireylerin beslenme alışkanlıklarına tercihlerine saygı gösterilmeksizin ve seçenek sunulmaksızın hormonlu tavuk sandviç servis edilmesi bireylerin sağlığına önem verilmediğini ve saygı duyulmadığını göstermektedir. Birey, vejetaryen, vegan, pesketaryen olabilir. dahi edici ve beslenme alışkanlıklarına saygılı bir yaklaşımınızın olması gerekmektedir. Türk Hava Yolları iç hatlar uçuşlarında servis ettiği hormonlu tavuklu sandviçler üzerinde bu ürünün nasıl korunduğu, kaç derecede saklandığı ve hangi firmaya ait olduğu bilgisine de yer vermemektedir. Tavuk tüketimi son zamanlarda epey gündemde olan kanserojen madde içermesi, iyi kesimi, korunması gibi konularda bireylerin sağlığını tehdit ettiği söyleniyor. Bireylerin beslenme alışkanlıklarına ve tercihlerine saygı gösterip servislerinde farklı seçenek sunmaları için bu kampanyaya desteklerinizi bekliyorum diyor ve birçok şikayet formu doldurup bu durumla ilgili bilgi istenmesine rağmen dikkate alınmayarak geri bildirim yapılmadığını belirtiyor. Bu konudaki şikayetlerimin dikkate alınmasını ve bu konuda bir iyileştirme yapılıp iç hatlar uçuşlarında bireylere yiyecek servisinde seçenek sunulmasını istiyoruz diyor Bahadır. Üniversite kampüslerindeki yemekhanelerde de buna benzer kampanya talepleri var. Anlaşılan vejeteryan beslenme gün geçtikçe daha çok yaygınlaşıyor Türkiye'de. Açık öğretim kurumuna yönelik başlatılan bir kampanyayla devam edelim. Başlatan Volkan Akkuş talebi ise açık öğretim sınavlarına tek sınıfta girmek istiyorum. Bir günde 2-3 okul gezmek istemiyorum sözleriyle dile getirmiş. Volkan diyor ki, bıkmadın mı her sınav günü okuldan bu okula koşturmaktan. Sözde sınav merkezi seçip gene değişik okullarda sınava girmekten. Bu kadar zor mu benim için bir tek sınıf ayarlamak? Hem zor olsa bile biz bunun karşılığını ödemiyor muyuz? Koskoca Anadolu Üniversitesi profesörleri o kadar parayla bu işe çare bulamıyorlarsa ayıp olmaz mı? diyor Volkan. Bir çare bulunabilir. Şüphesiz keşke sınavların hepsi elektronik hale gelse de kağıt ve trafik masrafları da bir nebze. Ortadan kalksa diyebiliriz. Kayalar Tabiat Parkı'nın kurtarılması için başlatılan imza kampanyası haberimiz var. Şimdi sırada. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda her türlü insan tahribatını azaltın ve Ballıkayalar'ı koruyun diyerek söze girmiş Özgür Kayacık. Başlattığı kampanyada ve talepleri de şu. Ballıkayalar Tabiat Parkı birinci derecede doğal alanıdır. Buna karşın içinde akan Gebze Organize Sanayi sitesinin atıkları yüzünden zehirlenmiş, Civardaki ağaçlar da yapılaşmaya kurban vermiştir. Bugün ise Tabiat Parkı'nı korumaktan sorumlu olanlar birinci derecede doğal sit alanını ticari bir işletme gibi görmekte ve mutlak koruma alanının taşıyamayacağı kadar çok sayıda insanı buraya çekebilmek için seyir terasları, yollar ve köprüler yapmak istemektedir. Daha vahim olan ise İstanbul ve Kocaeli bölgesinin en önemli doğal alanlarından birisi olan vadide baraj yapımı planlanmış ve üçüncü köprü bağlantının yollarından birisi de Tabiat Parkı'nın tam ortasından geçiyor. Sayılan insan etkinliklerinden herhangi birisinin tabiat parkında gerçekleştirilmesi 1995 yılında korunması için doğal sit alanı ilan edilmiş alan için büyük bir yıkım demektir. kayalar Tabiat Parkı'nı koruyalım doğal hayata insan kaynaklı etkileri en aza indirelim diyorlar. Ve son haberimizin konusu ise bisiklet ve bisiklet parçalarının KDV oranları. Çok önemli bir konu. İzmir Bisikletli Der Derneği tarafından Maliye Bakanlığı'na yönelik açılan kampanyada motorsuz bisiklet ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlara uygulanan %1 KDV oranı KDV'ye tabi tutacak manlar listesinde %18'e yükseltilmiştir. İnsanların ulaşım için, sağlık için kullandıkları bisikletlerin KDV oranının düşürülmesini istiyoruz. 21. yüzyılda yaşadığımızı hatırlatıp bunun gereksinimlerine yani sessizlik, çevrecilik, düşük kaza ve hasar oranı, barışçılık, verimlilik, sıfır karbon salımı, stres yönetimi, sağlık ve benzeri bize sağlayabilecek tek araç olan bisikleti daha fazla insanın kullanabilmesi için böyle bir iyileştirme zorunludur. Diğer araçlara göre cazipliğini arttırabilmek için, çevrenizde daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu insanlar görebilmek için lütfen siz de destekleyin diyerek 1'den 18'e yükseltilmiş olan KDV oranının yüzdesi tekrar %1'e indiresin. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.